basmıyım? basmıyım basmıyım basmıyım basmıyım basmıyım basmıyım çok güzel staterna yaptı bu oluyor gördün mü senin şu an? evet staterna bu kadar farklı staterna çok farklı çok güzelmiş şu kadar çıktı işte kaçmış biliyorsun daha hocayı ben bariyle Vallahi hazırım. Hazırım. Eşitler topluyoruz abi. Şu an böyle geliyor. Hemen mi? Metrozun dersi. İşte Ama bu saatte yapıyorsunuz. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> halim çok hangisi? <hazyı>. Fitness'isin. <gülüyor> <gülüyor> fitne o yapıyorsun? zaman normal dersin devamını yapılıyor Ben kasetten dinleyeceğim işin. <gülüyor> o zaman Artık ne yapacaksın? Genel bir ders mi? Askran ne Soru cevap mı yapıyorsun? Bilmiyorum Suriye'de babaya ihtiyaçları var mı? Siz nasıl tarz çıkıyorsunuz? Siz öyle gazete Ben bir şey yapabilirim ama. Ne var kafanızda? Hı. Normalde ben değil, ben bir şey yok kafamda. Sonra seçebilirim. Nasıl öyle bir şey hakikaten söyleyebilirim. Son var mı? Yok. Hem tarz değişik tarz Nasıl öyle bir şey? Bir şey nasıl ya? Hı? şey hemen koyuyoruz kutusuna şey yapıyoruz Onu galiba. Hocam bilmeyle birlemeyi anlattınız mıydı benim? böyle? Tamam. De Sıralı <gülüyor> Vallahi sevgisini anlatabilirim çünkü getirirler. Vallahi, Vallahi hoş Vallahi hoş oldu. Kaç olur olacak? Ben Hocam konumuz ne? Şimdi göreceksin. Hı hı. Başlayabilirim. Kimse doktorun Bir şey. Suyu getirsen. İyi orada. Yalnız yavaş. aç Ebu Enes yapıyor rahat. Hı? Allah Allah.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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمداً صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مستقرها وكل مستقر جدأ وكل الله عز وجل Sa Sa saat etecek. Saat etecek. saat <gülüyor> <gülüyor> Yansın. Yansın. Yansın. Ben de ayrıyım. Ben şimdi. Mecmo Tamam. Tamam. Tamam. <gülüyor> yani Allah sevgisinin kelime-i tevhidi telaffuz edenlere bu kelimenin faydalı olması için muhabbet yani Allah sevgisi bunun şartlarından birisi olarak kabul edilmiştir. Muhammed e, muhabbet Sübhanallah. Muhabbet Allah sevgisi fıtratın insanda var olan bir değerdir. Tabii ki bunun fıtri boyuttaki eyleme dönüşen kısmı fıtrat dairesi içerisindeki olan kısmıdır. Birçok fıtri değer imanda imanın şubeleri kabul ettiğimiz esasların muhatabı olan, yani emrin ve nehin muhatabı olan değerlerdir. Eğer imanda sevmeye dönük bir emir varsa, bu emri yerine getirecek bir duygunun varlığınız bahistir. Çünkü insanda sevme denilen şey olmasaydı, Sevmenin imanın şubelerinden olan bir eylem olması mümkün değildi. Bu neye benzer? Görme duygusu olmayan, okuma yazmaya yazma bilmeyen birisine şu yazıyı oku demek kadar abes olurdu. Bir de sevmeyi, tek Allah'ı sevmeyi, onun için sevmeyi gündeme getirecek duygu olmasaydı bize böyle bir emir gelmezdi. Veya ondan gayrını sevme gibi bir emre, muhatap veyahut ondan gayrını sevmekten alıkonulmazdık. Bunun içindir ki tevhid muhabbetin esası olduğu bir değerdir. Yani tevhidin rüknün esasisidir. Allah sevgisinin kemal bulmasıyla tevhid ikmal olur. Yani nedenle Allah sevgisi gönlümüzü işgal etmiş, onun eylemindeysek o denli de tevhid kemale ermiştir. Tevhid derslerinde tarifleri üzerinde dururken ilahın anlamını, manasını verirken İbn Tevimyenin şu ifadesini sıkça tekrarlarız: İlah kalbin sevgi ve muhabbetle meylettiği şeydir deriz. Çünkü Allah'tan gayri ilah edilme, hak olan ilaha ibadet, kulluk bu sevginin üzerinde döner. Çünkü deriz ki muhabbetin kemalinin noksanlığı ile tevhid noksan olur. Yani Allah sevgisi nedenli kemale ermiş ise Tevhid o denli kemal ermiştir. Allah sevgisinin noksanlığı da o denli tevhidi noksan göstermiştir. Bunun taksimatına bastığımız baktığımızda Allah sevgisinin hiç de bizim anladığımız anlamda eyleme dönüşen bir şey olduğunu görmüyoruz. Bu sadece bizim iddialarımızla sınırlı. Mesela sevgi denilen duygu imandan bir cüz kabul ediliyor. Ne diyor Allah? Ve menen nasi men yetehzu min dunillahi andaden yuhibbunhum kahubillahi vellezina amenu ashaddu hubban lillah. İnsanlardan bir kısmı, bir kısmı Allah'tan gayrı ona benzer eş ortakları diniyorlar. Onları Allah'ı severmiş gibi seviyorlar. Halbuki inananların Allah'a olan sevgisi daha güçlüdür. Diyor. Demek ki fıtraten sahip olduğumuz bu sevgi imanın cüzlerinden birisinin eyleme dönüşmesinin altyapısıdır. Yani tezgahı, tabanıdır. Aynı anlamda Ali İmran suresinde birileri veyahut bir topluluk Allah'ı sevdiklerini iddia ediyorlar. Allah da bunların iddialarına dönüyor. Çünkü iddia diyorum. Allah'ı sevdiklerini söylüyorlar. Bizim anladığımız anlamda bu denli Allah sevgisinin dile gelmesi iddiadır. Allah da diyor ki, onlara de ki, اِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ Onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. O zaman da Allah sizi sever, sevsin diyor. Demek ki burada Allah'ı sevme sözle telaffuz ediliyorsa iddia. Ama Resulü ittiba ile gündeme getiriliyorsa istenilen bu. Çünkü Allah'ı sevme, onu seviyorum demek değil. Güya onun sevgisiyle onu zikrederken kendisinden geçip kendisini kaybetme değil tasavvufunu anladığı anlamda. Muhammed'e ittiba Allah'ı sevmenin alameti ve emaresidir. Bir insan Muhammed'e ters düşüyorsa ona ittiba da savsaklamışsa Allah'ı seviyorum demesi hiçbir şey ifade etmez. Onun için biz buna iddia diyoruz. Neden? Çünkü Allah sevgisi Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a ittiba ile ele alınabilir, düşünülür. Muhabbet ağacı kalbe ekilip ihlas ve ittiba, yani ittiba ve ihlas ile sevilene tabi olmakla sulanırsa ne anlama geliyor? Eğer Allah'ı seviyorum diyorsanız bu ağacı fidan ektiyseniz bunu önce ittiba'a ve beraberinde ihlasla sulamanız gerekiyor. Ne kadar peygambere ittiba varsa bu ağaç besleniyor. Ne kadar ihlasla bu ittiba gündeme geliyorsa bu ağaç besleniyor demektir. İbn-i kulluğu Allah'ı birlemeyi anlatırken şöyle bir ifade kullanır. Allah'ı birleme yani ona kul olma. Muhammed'in tarif ettiği şekliyle ona kulluk eyleminde bulunmaktır diyor. Allah'ı birleme, yani onu sevme bu anlamda ancak gündeme gelinir. Ne demek? Eğer muhabbet ağacı gönle, kalbe ekilip ekiyorsun bakılmayan, beslenilmeyen, sulanmayan bir ağaç, orada kuruma mahkum. Anlaşıldı mı? Yani Allah'ı seviyorum sözü sadece ağacı ekmek anlamındadır. Ama bunu beslemiyorsan bu ekilişin hiçbir anlamı yok. Çünkü beslenmiyor, sulanmıyor. Eğer ittiba ve ihlas sulanıyorsa çünkü ne kadar ittiba o kadar bu ağacın beslenmesi. İttiba Resul'e. Bu ittiba da ihlas da gündeme gelmesi gerekiyor. Fıtrat-ı Selim'i imanı anlatırken sahip bir imanın akabinde ancak halis bir tevhid. Ne anlama geliyor burada? Peygamber'e ittiba. Peygamber'in yaptığını zannettiği şeyleri yaparak ona ittiba gerçekleşmiyor. Peygamber'in sözüne, fiiline, hareketlerine mutlak uyduğunu gösteriyorsan o uymaklığın sahihliği de mevzubahistir. Yani sahih bir iman gerekir. Sonra halis bir tevhid gündeme gelir. Öyle insanlar vardır ki eften tüften meselelerle peygamberin sünnetini ihya ettiklerini gündeme getirirler. Halbuki peygambere ittiba asıldır. Çünkü peygambere ittiba sahih olan sünnetle mümkündür sünnet zannettiği şeylerle değildir. Onun içindir ki, biz genel anlamıyla sünnetin inkarını küfür görürüz. Neden? Peygamber'e ittiba bizim düşündüğümüz şekilde değil. Babalarımızdan bize aktarıldığı şekliyle değildir. Aynen, şu sözü söylediğimiz anlamda bir amelin kabulü için iki şart gerekir diyoruz. Birisi ne? Önce sahih. ...sonra halis olacak. Sahih ne anlama geliyor? Kur'an'a ve sünnete uymalıdır. Ondan kaynağı olmalıdır. İhlas nedir? Sadece onun için yapılmalıdır bu. Aynen eğer kalbe ekilen muhabbet ağacı... ...ittiba ve ihlasla beslenirse... ...o zaman bu ne olur? Kökü kalpte karar kılan yani artık ekmişsin, beslemişsin, kökü kalpte karar kılmış, oturmuş. Sonra dalları sidret ül uzanan, muhtelif tatlarda muhtelif meyveler veren bir ağaç olur. Eğer kökleri kalpte karar kılmışsa dalları sidret ül ulaşmış. Muhtelif tatlarda muhtelif meyveler veren bir ağaç konumundadır. Bunu tek bir kelimeyle ifade etmek istersek kulluğu eyleme dönüştüğü şekliyle anlattığımızda, insandan düşünce, söz kasıt ve fiil olarak sudur eden her şey dediğimizde neyi düşünüyorsunuz biliyor musunuz? Kocaman bir ağaç düşünün, yeri ve göğü doldurmuş her dalı, müstakil bir ağaç, farklı meyve veren, kulluğu bu denli anlayanın, kendisinden neşet eden, sağa sola dağılan dalları, budakları, her parça muhtelif meyve veren bir ağaç olur muhtelif tatlarda. Kulluğu tarif ettiğimiz şekliyle anlama bunu gösterir. Onun için eğer tevhid ağacı kalbe dikilip, ittiba ve ihlasta sulanmış ise o zaman kökü kalpte karar kılmış. Yani kökü tutmuş ya biz. Bu ağaç tutmuş, kökü tutmuştur. Dalı önemli değil. O zaman kökü kalpte karar kılmış, dalları sidret-i müntihaya ulaşmış. Muhtelif tatlarda muhtelif meyveler veren bir ağaç olmuştur. Evet, Allah'ı seven, sevenin kalbi Allah'ın zikrine bağlı ne anlamda Allah'ın zikrine bağlı haseten yanlış anlam yüklenmiş ifadelerde olduğu gibi vurguladım Lafın teleffüzünü değil anlamını düzeltmek için bizim için Allah'ı sevenin kalbi Allah'ın zikrine bağlı kelimeye dikkat edin Allah, Allah demek değil Kur'an'a ve sünnete bağlı. Neden? Allah'ın hukukunu koruyan. Allah'ın hukukunu koruyanı ne anlamda anlarız? Ali? Allah'ın evrettiği her şeyi onun hakkı her şeye vermedi. Aa. Öncelikli hukuku muazza dediği gibi bildin mi Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Şey ortak, ortak, ortak koşmamak. Sonra kulun hukuku gündeme gelir. Peki kulların Allah üzerindeki hakkına? Onun hiçbir şey ortak kurmaz, onun cezası çok basar. Adar etmemeli, etmemelisin <gülüyor> Ha, Allah'ın hukukunu koruyan öncelikli hukuk bu. Çünkü bahis tevhidle alakalı. Her sözü Allah'tan biraz izaha giriyoruz. Ne anlamda? Kitap ve sünnetten konuştuğunda Allah için konuşan. Yani ihlasla, hareket ettiğinde Allah'ın emriyle hareket eden, sükun bulduğunda Allah ile sükun bulan, Allah için, Allah adına, Allah ile iş görendir. Ben sizin yerinizde olsam şu cümleleri yazarım. Ezberleyebilmek için tekrar tekrar gördüm, okudum, bir lafa yapar korum. Evet, Allah'ı sevenin kalbi Allah'ın zikrine bağlı. Allah'ın hukukunu koruyan, her sözü Allah'tan, yani kitap ve sünnetten, konuştuğunda Allah için konuşan sadece, hareket ettiğinde Allah'ın emriyle hareket eden, sükun bulduğunda Allah ile sükun bulan, Allah için, Allah adına, Allah ile iş görendir diyor. Bu, bizim fıtri boyuttaki kulluğumuzu, imani boyuttaki kulluğumuzu, tevhidi boyuttaki kulluğumuzun muhteşem bir başlığıdır. Muhabbet, yani Allah sevgisi, bütün istisnasız her amelin ruhudur. Muhabbet, Allah sevgisi, bütün amellerin istisnasız amellerin eş anlamı ne olur sizce? eş <gülüyor> anlamı. Eş anlamı. İbadet. Kim dedi bunu? İbadet. Neden? Bütün amellerin, yani kulluk eylemi içinde gündeme getirdiğimiz her şey. Bunların hepsinin ruhu nedir? Allah sevgisidir. Muhabbetten hali, muhabbetten uzak her amel ruhsuz bir ceset gibi. Allah sevgisiyle beraber harekete geçmeyen bir düşünce, Allah sevgisiyle harekete geçmeyen bir teleffuz değil, Allah sevgisiyle kastetmeyen bir niyet kalp, Allah sevgisi için atılmayan bir adım ruhsuz bir ceset gibidir. Siz onu yapar görürsünüz, onu o eylem üzerine görürsünüz ama o bir cesettir. Cesedin, ruhsuz bir cesedin Yaşam kelimesiyle alakası ne kadarsa o amelinde gerçekten alakası o kadardır. Onun için amellerimizi sadece yapar görünmeyeceğiz. Onları ruh sahibi birer cisim yapma zorundayız. Bu da Allah sevgisiyle ancak gündeme gelir. Muhabbetin amellere nispeti anladınız mı? Muhabbetin amellere nispeti İhlasın muhabbete nispeti gibidir bakın. Eğer amellerin muhabbetle irtibatı yoksa sonra muhabbetin ihlas ile irtibatı yoksa çünkü bunların birbirine nispeti aynı değerdedir. Çünkü bilakis bu ihlasın özü daha da öte İslam'ın ta kendisidir. Bunu anladınız mı? Çünkü amel Amelsizliğin yanında değerdir. Amel, muhabbetle beraberse değer taşır. Başlı başına bir hiçtir. Eğer muhabbetle amel, ihlassızsa, onun da hiçbir anlamı yoktur. Bunu anladınız mı? Amel gündeme gelmiyor, bir hiçtir. Amel gündeme geldi mi, bu muhabbetle olmalı. Muhabbetle amel gündeme geldi mi, bu ihlasla beraber olmalıdır. Yani bunların birbirine nispeti aynı eş değerdedir. Çünkü istislam, İslam ne anlamda? Emirlere ittibar, nehilerden sakınma yani muhabbet taat Allah içindir. Her kimin muhabbeti yoksa elbette İslam'ı da yoktur. Neden? Çünkü muhabbetsiz bir İslam İhlassız, muhabbetli bir amel yapar görünülen. Yani siz iman etmediniz. De onlara siz iman etmediniz. Ama işte ruhsuz bir ceset, Muhabbetsiz bir amel. İhlassız bir amel. Çünkü istislam emirlere ittiba nehilerden uzak kalma sakınma anlamındadır. Muhabbet taat Allah içindir. Her kimin muhabbeti yoksa İslam'ı da yoktur. Daha da öte, muhabbet, Allah, Allah'tan başka ilah yoktur, şehadetinin takikatidir. İbn-i Teymiye'nin ilah, Allah'tan gayrı, yani kalbin sevgi ve muhabbetle meylettiği şeydir. İnanın, devamlı da tekrarladığımız gibi, bunu din karşıtları iyi anlamış. Biz seyretmekle yakalayamıyorduk. Bunu inandım diyen insanlara biz yakalatamıyorduk. Benim bu meselenin hassasiyetini yakaladığım ortam Tarkan bu gençliğin ilahıdır. Bunu eskiden hatırlarsanız falan gençliğin idolü deniliyordu. Neden? Fazla tepki çekmesin. İdol latince bir kelime kimse anlamıyordu. Ama ilahı denildiğinde anlaşıldı bir şeyler. Yine anlamadılar. Neden? Öyle seviyorlarmış ki o şarkı söylerken kendinden geçip ağlayan ağlayan yırtınan kızlar varmış. Bak bu bir ilaha takdim edilen sevgidir işte. Kalp bütün meyliyle ona dönmüş. İşte aynı sevgiyi biz tasavvufun, çünkü bunların bu ilah sevgisi tasavvufun sevgisini eşdeğer. Onları yırtınırlar. Allah'ı sevdiklerini zannederek. Ama bizde o yok. Bizdeki muhabbet, bizdeki sevgi Muhammed Aleyhisselatu vesselama ittiba ancak gündeme geliyor. Onda bir yırtılma, zorlanma yok. Bunu yanlış noktada kullandığında haşa necazi aşkın Allah'a kavuşturan hakiki aşka dönülmesi sadece bir safsatadır. Yani Leyla'nın aşkı seni hakkın aşkına kavuşturacak. Muhammed'e ittiba seni hakkın sevgisine kavuşturabilir ancak. Ve onun sevgisini ispat etme imkanını bulursunuz. Zira ila İbn-i tarifi ila kamil bir muhabbet ve tazimle iclal ve ikramla korku ve ümitle ve benzeri ihtiramlarla hüküm ve arzularına tabi olup kalbin yöneldiği şeydir. Burada sevgiye, sevginin ee, teferruatı olan, lazımları olan değerlerle beraber zikrediyor. Neden? Muhabbet, sevgi tazimi büyüklemeyi gerektirir değil mi? Sevdiğin şey. Sonra icral onun celalini gündeme getirir. Ve ikramla ona yöneliyorsun. Korku ve ümitle korkun da O'ndan, ümit de O'ndan, O'nun azabından, O'nun rahmetine iltica ediyorsun. Yani haşa bir ilahın gazabı, gazabından başka bir ilahın sevgisine yönelme yok. Birisinin korkusundan bir başka ilahın güvenine yani emniyetine sığınma yok. Aynı ilahtan korkuyorsun. Ve ona güveniyorsun. Onun azabından onun rahmetine iltica edip sığınıyorsun. Binaenaleyh işte bu sevgiyle gündeme getirilen bir kulluktur. İhlasla ancak gündeme getirilebilen bir kulluktur. Çünkü korkun da onun için, sevgin de onun için. Korkun da ihlas da sadece ona yöneltilen, sevgin de sadece ona yöneltilen. Yani Allah'tan korkup bir başkasından da korkmakla değil, Allah'ı sevip bir başkasını da onunla denk sevme değil. Bunu ayırt ettiniz mi? Sadece Allah'tan korkmak değil, ondan başkasından korkmamak da bu. Sadece onu sevmek değil, ondan başkasını da sevmeme gündeme gelmelidir. Hiçbir şekilde bunun Allah'ın korkusuna ve onun sevgisine denk bir nebze parça dolsa olsa başkasına nasip ayırmamandır. Anlayabilmeniz için herhalde şöyle bir izah gerekli olur. Mesela muhabbet, sevgi veyahut korku. Tabiaten insanda var olan değerler değil mi fıtratta? Korku tabidir insanda. İnsan tabiatında tabi değer olarak var olan bir şeyi yok sayamazsın. Bunu toptan yok etmekte de gücünde değildir tabiattan varsa. Neden? Korku tabiaten olmalı ki sende Allah'tan kork denildiğinde bunu anlayabilesin. Aynen sende sevgi duygusu olmalı ki Allah'ı sev denildiğinde ne demek istediğini anlayasın. Korkma Aten mesela Musa Aleyhisselam'ın korkusunu, bir nebinin korkusunu dile getiririz. Musa, Mısır'da birisini öldürerek kaçtı değil mi bir Kıpti? Musa korktu, korkarak kaçtı. <gülüyor> Musa'nın bu korkusu, korkusu tabi mi? Tabii. tabii. Ne zaman bu korku kötü olurdu? Allah Geri, geriye, firavuna dön dediğinde eğer bu korku Allah'a itaate mani olsaydı Allah'a isyana sebep olsaydı o korku te zararlı olan korkudur işte Musa geri döndü. Hem de içinde korku olarak bak. Allah'ım ara sıfana sıfana rabbi yesirli emri hayır rabbi şrahli sadri ve yesirli emri Allah'ım gönlüme aç. Neden? Oradan korkarak kaçmıştı. Bu sıkıntı var ama Rabbine isyan etmiyor. Ona itaati yayılıyor. Eğer o kork olmadan dönseydi tabiatına ters düşerdi. İmtihanın anlamı kalmazdı değil mi? O korku olmasaydı itaati sergilemek için imtihan mevzubahisi olmazdı. Rabbim gönlümü aç, gönlümü genişlet ve işimi kolaylaştır. İşim cidden zor değil mi? Ve Musa'nın bu korkusu Allah, Allah'a itaate mani olsaydı tehlikeli korku olurdu. Sevgi de tabiatıyla ne seven karımız, annemiz, babamız, eşimiz, çocuğumuza olan bir sevgi. Tabi mi? Tabidir bu olur. Ee, bu ne zaman zararlı olur? Allah itaati alıp görse. şimdi Kur'an'ı. Eşleriniz, ananız, babanız, kesaklaşmasından korktuğunuz, ticaretiniz, aileniz, içinde oturduğunuz meskenleriniz, size Allah ve onun yolunda cihattan daha mı sevgili diyor? Bunların hiçbirisinin sevgisi onun önüne geçmemelidir. Bakın bu da bir denemedi. Böyle sınanacaksınız siz. Öyle diyor ya bir بِشَيْءٍ minel الْخَوْفِ Az önce korku sizi bazı şeylerle deneriz. Korkuyla, açlıkla değil mi? Ve dinleneceksiniz, Acıkacaksınız. Onun razak olduğunu hatırlayacaksınız. Ve ondan başka da kimse bizi zıklandıramaz diyeceksiniz. Birisinin eliyle bana sunulan sofrada, o sofrayı size uzatan değil, ona uzattıran müsebbibi düşünmeniz gerekiyor. Size, size hediye yollayan sultanın unutulup Hediyeyi yolladı. insanın elini ötmeni neden aptallık oluruz değil mi? Onu size getiren el değil, bu sebeptir. Onu sebep kılan müsebbip o takdir edilip ve kendisine teşekkür edilmelidir. O zaman bu da kalbin ve kulluğun yani kalbi sevmesi teellühün aslı ta'abbuddur. Ne anlama geliyor şimdi? Bu neyin hulasası? Kelime-i kelime-i dediğimiz la ilahe illallah'ın içindeki şu ilah kelimesinin anlamı. Çünkü ilahı anlamadan Allah'ı anlaman mümkün değil. İlah ne anlamda? Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz ama bunu biz anlayamıyoruz. İlah kelimesi Aynı aslı, kökü elehedir. Elehe ise aynen abed anlamında. Veya dâne anlamındadır. Ne demek? Kulluk etti. Boyu neydi? Ona güvendi, sığındı, onu sevdi, onu büyükledi. Başka büyük tanımadı. Başka iltica edeceği bir güven aramadı. Güvence aramadı. İlah kelimesi aynı. Yani fi'alun vezdinden kitabun gibi. Kitap ne demek? Okunan okuna, şey. Mektup demek. Kitabun, mektubun aynı anlamda. Yazılmış olan şey, yazılan. aynı ne anlamda? Ma'budun anlamında. İlahun, ma'luhun. Yani ma'budun anlamındadır. Allah'tan gayrı, benden, düşünce, söz... Kasıt, Hı. fiil olarak sudur eden hiçbir şeyi ben Allah'tan başkasına takdim edemem. Ondan, baş, ondan başka da bunu hak eden bir ilah yoktur. Bırak tümünü, bunun bir tek cüzünü dahi, onun bir parçasını dahi Allah'tan gayrına ben ayramadım. Eğer biz kulluğu anlamıyorsak ilaha anlamıyoruz. Kulluğu anlamıyorsak hak olan ilaha Kulluğu gündeme getiremiyoruz. Şimdi biz Allah'ın kulu muyuz? Evet. Bu neye benziyor? Ben doktorum dersem size, bakar mısınız bana? Evet. Eğer ben doktorluğu eyleme dönüştüremiyorsam, bunu yapan birisi değilsem, ben istediğim kadar doktor din değil mi? Ya ben kul değilsem nasıl Allah benim mabudum olur? Anlaşıldı mı? Ona kulluk eylemini sunduysan o senin mabudun. Neden diyor? Kadın kulunun burnu yerde sürtülsün. Para kulunun burnu yerde sürtülsün. Elbise kulunun burnu yerde sür sürtülsün. <gülüyor> ne anlama geliyor? Sen? Onu... Kadına secde mi ediyorsun? Hayır. Hayır. Rükun ediyorsun? Hayır. Sen benim razıklım mı diyorsun? Hayır. Sen benden iyiliği, kötülüğü gideren mi diyorsun? Nasıl bir kulluk oluyorum? Onun sevgisiyle Allah'ın sevgisine tecavüz ediyorsan, onun istekleri Allah'ın isteğinin önüne geçiyorsa, Allah'a ait olan bir şey ona veriyorsan, en uç noktada olacak ama birisinin eşine bu topraklarda küfretseler ne yapar? Allah'a küfrettiğinde ne kadar gayrete geliriz değil mi? Hiçbir kimse inanan bu insanlardan yaşadığı toprakta Allah'a ve Resulüne tek kelime etmeye cesaret edememektir. Eğer bir bu hukuku korursak ayakta olan insanlara saygı kanunu çıkarttırırlar. Tek kelime edemezsiniz. Ama Allah'a istedikleri gibi laf ederler. Ha, biz tutup onlara küfredelim demiyoruz. Hiçbir kimseye bizim küfretme hakkımız yoktur. Ama bizim ilahımıza da kimse tek kelime edemez. Ve herkes haddini bilmez zorundadır. Neden? Ben onu seviyorsam onu benim sevmem bunu gerektirir. Nasıl sevdiğin birisi için deli oluyorsun. Senin için ha, ölürüm bile diyorsun değil mi? Evet. Genişine kadar meselenin. Şey. Anlaşıldı. İşte muhabbet kulluğun hakikatidir. Muhabbet rıza, ham şükür. Ümit olmadan anlattınız mı? Muhabbet kulluğun hakikatidir gerçeği bu. Muhabbet rıza, ham şükür, korku ümit olmadan inabe mümkün değildir. İnabe ne anlamda? Munibine ileyhi Hepiniz günahlarınızdan tövbe direkt ona dönün. Ama bu inabe muhabbet yoksa, rıza yoksa, hamd yoksa, şükür yoksa, korku yoksa, ümit yoksa mümkün değil bizimkiler. Bunu nerede kullanın? Ben falan şıktan inabe aldım. Duydunuz mu? Evet, evet. Arkadaş, i̇nabe o senin inabe. kork, i̇nabe. o senin korktuğun mu? O senin sevdiğin mi? O senin ümit ettiğin mi? O senin büyükledin mi? Bu inabet sadece Allah'a yapılır. Ayy. Çünkü inabe, muhabbet beslediğin şeyden, umdun, ümit ettiğin şeyden. Sevdiğin şeyden, sığındığın şeyden, senden razı olduğunda kurtuluşa erdin. Şeye olur inade. Allah'ın dışında peygambere bile inade yoktur. O da ona iltica ediyor bu. O bize dedi ona sığınan bana değil. Kızı Fatıma'ya kızım nefsini ateşten satın almaya bak. Yarın benim dahi sana faydam olmaz. Ne anlama geliyor? Ona, bana değil. O da ona iltica ediyordu. Sevdiklerini de ona yönlendiriyordu. Kendisine değil. Ben değilim kurtuluş vesileniz. nefsinizi ateşten satın almaya bakın. İnabe ettiğiniz, avdet edip, tövbe ettiğiniz ancak Allah olmaz. Sevenlerin sabrı gibi sabır yoktur. Ne anlattınız? Sevenlerin sabrı gibi sabır yok, yoktur. Neden? Tabir, sevdiğinin her şeyine sabredersin değil mi? O sana neyi takdir etmişse, bela, musibet, Rabbim tahammül edemeyeceğimi şeyi imtihan etmesin bize. Onun takdir ettiğine sabretme. Onun senin için güzel gördüğünü güzel görme. O böyle istediyse mutlak güzeldir onun her şeyine sabretme. Sevdiğine sabrettiğin gibi sevenlerin sabrı gibi sabır yoktur. Seviyorsan tabii ona sabır var. Rızasını ve sevgisini tahsil için, rızasını, onun sevgisini kazanmak için sadece ona tevekkül vardır bakın. İlla vereceksin değil. Ne anlamda? O zaten... Vermek için var. istenmek için var. Vermeyecek olsaydı bize isteme duygusunu vermezdi. Sen onu deneme, illa ver deme. Benim istediğim şekliyle ver deme. Ona sadece tevekkül et. Ona güvenmen senin tevekkülü gündeme getirmeli. Israrlıca haşa onu dener gibi. O bizi dener. O bizi sınar. Biz onu sınayamayız. Biz ona güveniriz. Onun hakkında zannımızı ne yaparız? Zannımızı güzel tutarız. Onun hakkında nasıl zannediyorsak onu öylece bulacağız. Ele açıp Allah'ın ver dediğinde, vereceğinde ne nedenle ona güveniyor, ona tevekkül ediyorsak onu aynen öyle bulacaksınız. Kişinin güveni, ona tevekkülü neyse onu öyle bulacak bakın. İstiyorum, istiyorum, vermiyor. Öyle bulacaksın ben kulumun zannındaki gibiyim. Tabi. Evet. Kulum beni nasıl zannediyorsa ben öyleyim. Evet. Kulun benim hakkında benim zannı neyse Allah kendisine el açıp isteyen kulunun elini boş döndürmekten hayal eder. Ama bu senin istediğin gibi değil. O bana neyi güzel gördüyse hani denir ya sevdiğim bana bunu deva gördüyse, hani derler ya, ben onun elinden zehir içerim. Ula sana bütün hayatını verenin sana yaptıklarına razı değilsin sen. Hayanın hakikati de böyledir işte. Hayayı anlatınız Hayanın, edebin hakikati böyledir. Çünkü haya, sevenlerin hayasıdır. Neden imanın şubelerini anlattıktan sonra iman yetmiş küsur şubedir diyor? Akabinde <gülüyor> el hayâ'u şu minel iman. <gülüyor> haya, haya imandan bir şubedir diyor. Neden? Her amelin elbisesi hayâ'dır bakın. Edebidir. İsteme edebi, onu sevme edebi, ona güvenme edebi. Bu edeb her şeyle hakimdir. Birisi Kardeşini çok utanmak, haya ile yeriyormuş. O çok utanıyor, çok sıkılgan. Allah Resulü de ki bırak, haya her şeyiyle güzeldir diyor, hayırdır diyor. Hayanın utanmanın katliyetle kötü olan bir tarafı yoktur. Zira haya sevenlerin tazim ve muhabbetinden doğar. Yani ne kadar seviyorsan, ne kadar onu büyüklüyorsan bu hayanın meyvesidir. Bak onunla edepli olmalıdır. En güzel fakirlik kalbin sevdiğine olan fakirliğidir. -hına Zenginlik de kalbin zenginliğidir. Bunu anladınız mı? En güzel fakirlik kalbin sevdiğine olan fakirliğidir. Ne anlamda? Kadarlı, Beşeri ifadelerle kullandığımız şekli bir düşünün, sonra bunu her şeyimizi bize veren, hem de kat kat verene dönük düşünün. Ne kadar fakirsek ona o kadar muhtaçız. Bu fakirlik insana zevk veren bir fakirlik biliyor musunuz? Sevdiğini sadece Cemal'ini görmekle uçan insanlar bak kalbi pıt pıt, pıt atar de, atar değil mi kuş kanadı gibi böyle. Bu fakirlik güzel olma. en güzel fakirlik sevenin sevdiğine olan fakirliği ona olan ihtiyacındandır. Çünkü sanki onunla hayat bulduğunu düşünür ki biz Allah bile sübhanallah. Ve en güzel zenginlik doğdu. Neden? kalbe onun sevgisinin dolması. Ona ihtiyaç ondan başka hiçbir şeye muhtaç etmiyor bize. Ve insanın bu mevzudaki en güzel duası Allah'ım. Beni senden başkasına muhtaç etme. Neden? İnsanlar... Başkasına pul olursun hocam. Işte, çünkü o istenilmezse kızıyor biliyor musunuz? Evet. İnsanlar istenildiğinde kızarlar. O istenilmezse kızıyor. İstenilmediğinde gazap ediyor. Neden? Ben istenilecek ilahım diyor. Hem de senin, senin gibi milyarların müslümdeki hadis-i şerifte bütün insanlığın kalbi tek kalp gibi olsa Adem'den kıyamete kadar herkesin en uç noktadaki isteğini isteseler ve onların isteğini kat kat verse bile bu Allah'ın hazinesinden bir iğnenin deryaya batırılıp çıkardığında ne noksanlaştırırsa o kadar güle noksanlaştırılmaz. Ya bu kadar zengine, fakir olmak kadar güzel bir şey var mı? Bunu hiç kimse düşünemez. Sahabe, kıyamete kadar insanlığın üstadı mertebesine yük yükselen o insanlar her şeyi onda buldular. Her şey onunla oldu. Ömer diyor ki biz İstanbul'dan evvel zelil kimselerdik. Allah bizi İstanbul'dan aziz kıldı diyor. Biz laşeyen bir topluluktu. Çocuklarını öldüren bir topluluktu. Birbirini katleden, namusuna tecavüz eden kimselerdik. Ama İstanbul'la Allah bizi aziz kıldı diyor. Öyle diyor: "Wezkuru ni'matallahi kuntum Siz Allah'ın size olan nimetini düşünün. Siz birbirinize düşmanlardınız. Allah kalplerinizin arasını uyuşturdu ve onun o nimetiyle kardeşler oldunuz bunun kardeşliği kadar güzel bir kardeşlik var mı? Sen hangi keyfi hangi hoşuna gitmeyen çehreden, onun hangi hoşuna gitmeyen huyundan dolayı bu kardeşliği yıkartın, ne yaptığının farkında mısın? Bazen biz cemaatleşememe vahdeti gerçekleştirememeden şikayetçi oluruz. Sanki vahdeti yapalım, neden yapamıyoruz? Çünkü sağlayacak sen değilsin. O kalplerin arasını yakınlaştırır. Sen kalplerin arasını yakınlaştıracak. Ne yaptın ki bunu hak ettin? Aynen dediğimiz gibi başka bir yerde münasebetine binaen. Herkes Ömer gibi bir idareci istiyor. Radıyallahu anh doğru mu? Ama hiç kimse Ömer'in idare ettiği insanlar gibi olmak istemiyor. ...sen Ömer'in idare ettiği insanlar gibi olmazsan... ...sen Ömer'i hak etmedin. Onu istemek için... ...sen de Ömer'in idare ettiği insanlar gibi ol. E, Ömer gibi adil birisini istiyorsan... ...Ömer'in idare ettiği insanlar gibi olmaya çalış. Allah sana zulmetmeyecek. Sana hak ettiğini vermekten geri durmayacak. Mutlak sana onu verecektir. Hak ediyorsan verecektir. Hiç kimsenin hak ettiğinde... Hak ettiği kadar vermiyor ha. Bire bir demiyor Allah. Senin o yaptığın amelle hak ettiğinin karşılığı değil bu. O amelindeki meydine karşılık sana onlarca katıyla bunu veriyor. Böyle bir verene, verenden istemezsen yuh olsun derler adama. Fırsatı kaçıran büyük aptal denilir insana değil mi? Ve hem istediğinde de veren, hiç de yeter diyen değil. İstedikçe vermekten zevk bulan, zevk duyan birisidir. Ya kendisine küfredene bile zaruri ihtiyacını vermekten geri durmamış bu. Rızkı kastediyor. Hiç inanana, kendisine inananı bundan mahrum eder mi? Ancak bizim günahlarımız onun bize takdir ettiği rızktan bizi mahrum edebilir. Sen onu seveceksin. Resulüne ittiba etmenle bunu gösterecektin. O seni mahrum etmez, katiyetle mümkün değil. Evet, en güzel fakirlik kalbin sevdiğini olan fakirliğidir. Zenginlik de kalp zenginliğidir. Muhabbetullah'a kavuşma, sevgisi de böyledir. Allah'a müştak olma, onu arzulama, ona kavuşmayı arzulama da muhabbetin özüdür. Ondan diyor ya Allah'ınla, Habib ile inaliyerek Allah'ın bize sana kavuşmayı sevdir. Ne anlamda? Ölümü sevdir. Ya. Böyle bir şeyin hakikatine kavuşmuş insan ölümden korkmaz. Sahabenin bir biriyle yarışır şekilde en ön safta düşmanla karşı karşıya gelmeyi arzulaması ne nasıl bir anlam taşır? Bu ona kavuşmanın özlemidir. Ölümden korkuya yer yok burada. Çünkü ölüm ona kavuşmanın yoludur. Belki ölümden korkma hesap veremeyeceği şeylerin endişesinden kaynaklanır. Kavuşacağı şeyin sevgisi buna yer bırakmaz. Hatta hocam ayırt diyor ya, kim Allah'a kavuşmak istiyorsa çokça salli amel Tabii, şirksiz. Eee tabi, kana salih, ve la bi ibadet bi Rabbi Her kim Allaha kavuşmayı istiyorsa umut ediyorsa, ona ortak koşmadığı ibadetler Salih amelden maksat şirksiz ibadetlerdir. Onun tek koştuğu şart, e, az önce de zikrettiğimiz gibi, kulun bana dünya dolusu günahla da gelse. Ben onu dünya dolusu mağfiret ile karşılarım. Tek ki bana ortak koşmasın, diyor. Tek ki bana ortak koşmasın, diyor. Muhabbet, kelime-i tevhid, la ilahe illallah'ın muktezasıdır. Muhabbet, sevgi, Allah sevgisi, kelime-i tevhidin la ilahe illallah'ın lazımıdır. Hani deriz de bazen, ki doğru olan bir hadiste halaala ilah illallah' da kalır cenne her kim la ilahe illallah derse cennete girer bunu biz hem a hem sınırsız mutlak kabul ediyoruz doğru bu amdır ama mutlak değil mi neden la ilahe illallah'ın lazımı var ha lazımlarından öte anlamını otur tamamı var bunu hemen hemen iki üç derste bir duyarsınız bu toplumdan kime La ilahe manası nedir diye sorsanız söyleyeceği söz nedir? Allah Allah Allah'tan başka ilah yoktur. Ama anlamadan. Neden anlamadığını anlıyor, nasıl anlıyoruz? Eyleminde Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde. Ben Allah'tan başka Allah var demediysen diyor, şirkte de koşmadım diyor. Bunu anlamadan. Geçmiş ümmetlerin hiçbirisi Allah'tan başka Allah vardır dedikleri için aşağı şirke düşmemiş. Allah'a eş benzer denkler edinmişler. Sorun bu. Haşa. Allah'tan başka yaratıcı var. Evet. Allah'tan başka razzak var. Allah'tan başka öldüren ve dirilten olduğuna inandıklarından değil, Allah sevgisiyle başkasının sevgisini karıştırdıklarındandır. Allah'a daha yakın olmak için evliyalara aracı edindiklerindendir. Allah Resulü bile aracı kabul etmiyor. Ha, Resul aracı nasıl aracı? bize doğruları öğreterek aracı. Günahlarını affettirmek için değil, kızına diyor ki kendi paçanı kurtarmak çalış, nefsini satın al. Yarın sana dahi benim faydam olmaz. Aracılığı burada değil, başka yerde. Bize öğretti bu dildedir. Ona ittiba bak aracılıktı. Ona ittiba edebildiğin kadar seni kurtulma vesilendir. Ama ona uymadan beni Resul sevgisi kurtarır, nasıl? Kaç dakika Maşallah. 9.00. E freni patlamış araba gibi gitmiş. şimdi. Güzel gidiyor. Tamam. patladı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunu. <gülüyor> Hüseyin. Bunu musluktan doldurmuşlar. Bana yutturmaya çalışmışlar. Dur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Der. gülüyor> Bak. ben odanızdakini yeah. Oca, iç cebine Hoşçakalın. para olacak oradan parayacak aynen ereklik üç tane şekildir yeleğinin cebine ediyse iki tane hocam mı? tabi akşam değil mi? akşam Bu, da, kapı kapı mi, hocam Bu şey şey şey. şey, şey. şey, şey. şey. kimin oldu? Sen de. Berle hangi hatırlıyorsun lan <gülüyor> <gülüyor> ya da Dekatiler tamam. öncelikli Ondan Soruna sonraki nafiledir. Hayy Bu